benim bir komşum var diyor. Gezmeyi çok seviyor ve gezdiği mekanlarda yaşadığı hadiseleri, insanlarla olan ilişkilerini herkese anlatıyor. Yani dedikodu yapıyor diyor. Ben bu arkadaşımı nasıl dedikodudan alıkoyacak şeyleri nasıl arkadaşıma anlatabilirim? Bu konuyu onu kırmadan nasıl izah edebilirim demiş. Efendim İslam güzel ahlaktır. Peygamber Efendimiz benim güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildin buyurmuştur. Peygamberimizin evet. misyonu bu. Biz de onu örnek alacağız. Müslümanlar olarak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Peygamber Efendimizin örnekliğini kendimize mihver edinmek durumundayız. Onun güzel ahlakında gıybetin, dedikodunun, laf taşıyıp götürmenin asla yeri yok. Hı hı. Kerim kitabımızda Sosyal münasebetler, insanlar arasındaki muaşeret, geçim hususlarında bizlere ışık tutuyor. Hiçbiriniz bir başkasının gıybetinde bulunmasın, ona lakap tapmasın, kötü söz söylemesin. Hı hı. Bu itibarla Müslüman yine bir özellik daha taşır. Sır saklayabilen insanlar. Müslüman ayıpları ifşa eden, ortaya çıkaran değil ayıpları örtendir. Setarlı uyuptur Mevla. Ee, Mevla'nın bu manada bizlere de bir e, övdü vardır. İnsanların ayıplarıyla değil, kusurlarıyla değil. Biz kendi kusur ve ayıbımızı ıslah etmek üzere. Bunları e, gidermeye çalışan kimseler olmalıyız. Evet. akımdan muttari olduğunuz dostunuzun, işte ziyaret ettiğiniz kimselerin, hane sahiplerinin sırlarını orada olanları olduğu gibi aktarmak şimdi insan burada kendisini onun yerine koymak durumunda yani benim haneme gelen kimse hanemde gördüğü şeyleri benim bazı özelliklerimi veya eksiklerimi, kusurlarımı veya iki kişi birkaç kişi, üç beş kişi arasında geçen konuşmaları aynen başka yere aktarsa ben bundan haz eder miyim? etmem, etmesem o halde ben de bunu yapmamalıyım çünkü siz bunu yaptığınız zaman bir şekilde o kişinin kulağına o gelir. Evet. Dolayısıyla insanlar arasındaki itimat, güven, dayanışma, tesanüt bağları ortadan kalkar. Halbuki dinimiz Allah'ın yolunda Müslümanların birbirlerine perçinlenmiş, kenetlenmiş bir bünye, vücut, azalar, organlar ve bir binanın yapı taşları gibi olmalarını öğütler. Dolayısıyla bunlar da kötü ahlak kabiliğinden şeylerdir. Müslüman kötü ahlakı e, kendi nefsinden uzak kılmalı. E, İslam toplumundan da kötü ahlak e, uzak kalmalı. Müslümanlar güzel ahlakın umdeleri ve güzellikleriyle hayatlarını e, bezemeli, tezin etmeliler inşallah. Ha, böyle bir özellik var da e, sürekli de devam ediyorsa bunu. E, uygun bir dille, lisan-ı bunu kendisine ihsas hatırlatmalı, ikaz etmeli hı hı. Ee, ki bu şekilde bir daha yapmamaya yönelsin. Evet. Bu yazda bulunacak inşallah. i̇nşallah. Teşekkür edelim. ederiz. Muhterem.